ve kulla bidâte zlâle ve kulla zlâle fil ve muhterem kardeşlerim as-salamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim sahabe Allah onlardan razı olsun onlardan sonra gelen tabiin ve onlardan sonra onlara tabi olan Allah hepsinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın benim bu üç asırda yaşayan insanların faziletine dair söyleyeceğini söylemiştir. ki Üç asır en hayırlı olan onların yaşadığı asırdır. Ki bir insan, bir Müslüman bu dinini en güzel şekilde yaşayabilmesi için ki üzerinde konuştuğumuz mevzu da geçtiği gibi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyması gerekmektedir. İslam dini de zaten budur. Onlar da o sahabe, güzide sahabe, tabi'in ve tabi'in de Kur'an'a ve sünnete gerektiği gibi uymuş Gerektiği gibi ihtimam göstermiş, gerektiği gibi hadisleri bir araya toplamış ve kendinden sonraki yüzyıla asırlara onları en güzel şekilde nakletmişlerdir. Sünnete baktığımız zaman ki Kur'an-ı İslam'ın birinci kaynağı hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir ki, bu da Allah Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla indirdiği vahyidir. Bu İslam'ın birinci mastarı, birinci astıdır. İkinci mastarı ise hiç şüphesiz o Kur'an'ı en güzel şekilde hükümleriyle açıklayan, onu taksis eden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in sünnetidir. Allah azze ve celle kitabında buyuruyor ki: "Ve emzenna ileyke zikre ltubayyana lin-nasi ma nuzila ileyhim Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam biz sana insanlara indirileni açıklayasın diye zikri indirdik. Umulur ki onlar aklederler. Beyne buyuruyor ki Allah azze ve celle biz bu kitabı sana sırf hakkında İhtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik buyurmuştur. Allah Azze ve Celle. Metlu dediğimiz bir vahiy vardır ki bu Kur'an-ı Kerim'dir. Bir de gayr metlu dediğimiz yani okunmayan bir vahiy vardır ki bu da hiç şüphesiz Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوهَا Muhakkak ki o Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendi hevasından arzusundan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Vahiyden başka bir şey değildir buyurmuştur. Allah azze ve celle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de "Ela inni utîtul Kur'âne ve mislev ma'ahu. Bana Kur'an ve onun bir benzeri, onunla beraber bir benzeri verilmiştir buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselama indirilen vahyin birincisinin Kur'an, ikinci bir indirilen vahiy olduğunu ki onun da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme indirilen sünnet olduğu açık ve beyan açıkça gözükmektedir. Ki sahabe, tabiin ve ondan sonraki gelenler bu şekilde iman etmişler ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gerektiği gibi itikat etmiş, ittiba etmiş, onlara uymuş ve bu iki şeyin yani Kur'an ve sünnetin Allah azze ve celle'den indirilen bir vahiy, bir asıl olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ Resul aleyhissalatu vesselam size neyi verdiyse alın kabul edin sizden de neyi yasakladıysa ondan uzak durun buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Yani bu da gösteriyor ki kardeşlerim Kur'an ve Sünnet'e taradın. Onu kabul edin. Çünkü Allah Resulü o ikisinin Kur'an ve sünnetin helal kıldığı helal, Kur'an ve sünnetin haram kıldığı da haramdır. Bu iki asıl bunu emretmektedir. Dekim Resul aleyhissalatu vesselama uymak da nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir emridir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Yaa ay yehal ladin amanu, atiyyu Allahu, atiyyu Rasulu, ve ulul amri min kum, iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Ve ulul amri min kum, ve in tenazatun fi şeyin, eğer bir şeyde ayır, e, bir şeyde münakaşa ederseniz, ayrılığa düşerseniz. Duhu ini var Raul Anu Allah'a ve Rasul aleyhisselatu vesselam'a Ne yapın Havalet Burada birinci de olduğu gibi ölül ne yapmıştır ortadan kaldırmıştır Çünkü itaat edilecek iki tane merci vardır iki asıl vardır O da Allah ve Rauldur. Bir şeyde münakaşa ederseniz onu Allah'a ve rasul'e götürün. En kuntum tu'minun billahi vel yevmil Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu yapın. Ve De dealihi hayrun ve İşte bu daha güzel ve açıklama olarak daha mükemmeldir diyor Allah azze ve celle. Eğer Allah'a ve Resulüne Allah'a ve Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Eğer bir şeyde ayrıl ayrılığa düşerseniz onu ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Allah'ın kitabı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine götüreceksiniz. Götürmek zorundayız. İman, İslam, Allah buna emrediyor. İbnül Kayyum Rahimullah İlâmül Muvak'in adlı kitabında diyor ki insanlar şu konuda icma etmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala'ya götürmek demek onun kitabı Kur'an-ı Kerim'e götürmek demektir. Rasulü götürün demek de, dendiği zaman da bunun manası Allah Rasulü hayattayken Aleyhisselatu vesselam ona arz edeceksiniz meselenizi. Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselamın vefatından sonra ise münakaşa ettiğiniz mevzuları onun sünneti seniyesine götüreceksiniz demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e uymak ve sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyup onunla amel etmek sahabenin ve ondan sonraki gelen insanların menhece olmuştur kardeşlerim. Birincisi hiç şüphesiz ve bu dinin aslı da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitabıdır. Allah azze ve celle kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını kendi üzerine kefaletini kendi üzerine almıştır. Nitekim Kur'an'dan önce indirilen hiçbir kitabı Allah azze ve celle koruyacağını vaat etmemiştir. Ne İncil'i, ne Zebur'u ne de başkasını sayfaları Allah azze ve celle bu şekilde koruyacağını vaat etmemiştir. Allah azze ve celle Hicir suresi 9. ayeti kerimesinde inna nahnu nazzalna zikra wa inna lehu lehâfidun. muhakkak ki bu zikri biz indirdik onu koruyacak olan da biziz buyurmuştur. Allah subhanu <gülüyor> ve taala yine bu Kur'an'ı insanların ve mümin kullarının hidayete ermesi için bir kitap olarak indirdiğini söylüyor Allah azze ve celle. Zalikel kitabul raybeti. Bu kitap ki içerisinde hiçbir şek ve şüphe yoktur. Huden lil muttaqin. Muttakiler için bir hidayet vesilesidir buyurmuştur Allah azze ve celle. Selefi Salihimiz de kardeşlerim bu kitabın hıfzı için, kurulması için ve güzel bir şekilde okunmasıyla okuyarak ve onunla amel ederek gece gündüz çalışmışlardır ve ondan sonraki e ve kendi hayatlarında da içtimai hayatlarında ve sosyal hayatlarında da o Kur'an'ı ne yapmışlardır? Yaşanmışlardır. Hiçbir zaman onların hayatında <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Duvarda asılı duran ve cenazelerde veya cuma günlerinde veya da sadece ve sadece Yasin suresi için alıp ele alınan, öpüp alınak olunan bir kitap olarak bakmamışlardır. Onlar için Kur'an-ı Kerim, iktisatta, içtimai, içtimai hayatta, siyasi hayatta ve kendi yaşantısında, aileyi, ailevi yaşantısında yaşadıkları, içinde kabul ettikleri bir kitap haline gelmiştir, kitap olmuştur. Kur'an-ı Kerim ve üç zaman üç asırda da Allah Azze ve Celle Allah Resulü Selam'ın e, üstünlüğünü söylediği en hayırlı zamanlar olduğu o zamanda da onların tefsirini nasihini, mensuhunu, müteşabihini muhkemini en güzel şekilde ayıran tefsir kitaplarıyla da verdikleri Kur'an-ı Kerim'e verdikleri önemi en güzel şekilde de selef-i salih göstermiştir. Tekim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam fi ma in, in, in, in Benden sonra size asla sapmayacağınız sarıldığınız müddetçe asla sapmayacağınız bir kitap bıraktım ki o da Allah azze ve celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir demiştir. Selefi salihinin Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağı olarak kabul ettikleri de hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve onunla amen etmektedir. Zekim Allah Azze ve Celle kullarına daha önce geçen delillerde serdettiğimiz gibi ayet ve hadislerde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatı ona ittibayı uymayı ümmetine farz kılmıştır. Evet. Yine selefi salih, sünneti, Kur'an gibi kabul etmişlerdir. Onun sünnetin helal kıldığını, helal kabul etmişler, haram kıldıklarını da kıldığını da selefi salih haram kabul etmişlerdir. Evet. Kur'an sünnete baktığımız zaman, Kur'anın sünnetle alakasına baktığımız zaman üç açıdan bunu görmekteyiz kardeşlerim. Kur'an-ı sünnet her zaman Kur'an'a muafık, her açıdan muafık olarak gelmiştir. Yani Allah azze ve celle'nin Kur'an'ıyla Resul aleyhissalatu vesselam'ın sünneti hiçbir zaman birbirine zıtlık arz etmemiştir. Tekim Allah azze ve celle kitabında farzı, namazın farz olduğunu söylemiş. Resul aleyhissalatu vesselam'da namaz, zekat hac ve diğer ibadetlerin şuruk ve erkanlarıyla nedir? Farz olduğu hükmünü vermiştir. Bu açıdan Kur'an sünnet hiçbir zaman Kur'an'a zıtlık arz etmemiştir. Ve yine Kur'an e, sünnet e, Allah Azze ve Celle'nin muradı, Kur'an'daki muradı, Kur'an'ın ayetlerinin muradıyla onun için her zaman bir tefsir hükmüne Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kendisine namaz farz kılınmış ve o namazın nasıl kılınacağını Allah Azze ve Celle Kur'an'ında zikretmemiş. Onun beyanını kime? Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a havale etmiştir. Yani her zaman için Kur'an, e, sünnet. Kur'an'ın bir beyanı, bir tefsiri hükmünde olmuştur. Ve yine Allah Azze ve Celle orucu, haccı, e, alışverişle alakalı hükümleri bildirmiş ama onunla alakalı tafsili, tefsirini, beyanını Kur'an'da zikretmemiş. Onu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a indirdiği sünnet dediğimiz ile açıklanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da bu hükümleri en güzel şekilde hayatıyla da yaşayarak bildirmiştir ki sünnete baktığımız zaman ekseriyesi çoğunluğunun ağleviyetinin bu şekilde olduğunu görmekteyiz yani sünnet Kur'an'ın bir beyanı bir tefsiri niteliğinde olmuştur ve yine sünnet Kur'an'ın sustuğu bazı şeylerde sünnet devreye girmiştir tıpkı e, haram kılınan bazı şeylerde mesela bir kimse hanımıyla aynı zamanda hanımının teyzesiyle veya halasıyla aynı nikahta ne yapamaz? Evlenmesi haramdır. Anlatabildim mi olayı Olaya tasavvur ettiniz mi? Yani eşinizle eşinizin teyzesini aynı anda ne yapamazsınız? Eşinizin teyzesiyle aynı nikahta yapamazsınız, bulunamazsınız. Bu sünnetle haram kılınmıştır Kur'an bunda susmuş ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? bunu haram kılmıştır ki sahih bir sünnet bu saydıklarımızın dışına çıkmaz kardeşlerim ki hiçbir zaman hiçbir açıdan sünnet Kur'an'a zıt bir şey ne yapmamıştır? asla ve asla getirmemiştir Tabii ki sünnette bazı şeylerin ziyade olarak gelmesi biraz önce söylediğimiz gibi onun Kur'an'ın önüne geçirildiği de ne yapılmamıştır? Anlaşılmaması gerekmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edilmesini emretmiştir. وَمَنْ اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ Rasul Allah'a itaat edin ve peygamberine itaat edin buyurmuştur. Men yute'ir rasule fekad ata Allah. Her kim rasul aleyhissalâtu vesselâm'a itaat ederse, muhakkak ki ne yapmıştır? Allah'a itaat etmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman nedir? Sünnetin Kur'an'ın tam bir açıklayıcısı olduğu, ona uymanın da sünnete uymanın da Allah'ın bir emri olduğu açıkça ne yapmıştır? Ortaya Çıkmıştır kardeşlerim. Evet, bir misal olarak Allah Azze ve Celle bizlere namaz kılmamızı, zekat vermemizi, hacetmemizi, etmemizi, oruç Ramazan ayı orucunu tutmamızı emretmiş. Sonra da bunların ne kadar, ne şekilde, hangi mevsimde, ne kadar şartlarıyla, bunların hepsini miktarlarıyla Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapmıştır? Bizlere emretmiş bizlere göstermiştir. Ve bu ümmete de onu kabul etmenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi getirdiyse onu almanın, almayı bize emretmiş, neyi de yasakladıysa bizi ondan uzak durmamızı uzak durmamızı emretmiştir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'den gelen beyanın açıklamanın bazı kısımları vardır kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle o gizli kalan vahinin açıklanması gündeme gelmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, eğer bir ayet indiği zaman manası veya tefsiri anlaşılmamışsa onun beyanını Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Tekim. يَوْلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İmanlarına zulüm karıştırmayanlar ayeti indiği zaman sahabe bunu anlayamamış. Beyanını Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yapmış tefsirini oradan yani zulümden kastın şirk olduğunu beyan etmiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Yine beyaz iplik, siyah iplik ayetini sahabe anlayamamış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siyah iplik ve beyaz iplikten kastın gecenin beyazlığı ile gündüzün karanlığı olduğunu beyan etmiştir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan edilmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse ey Allah'ın Resulü namazın vakitleri ne zamandır, nasıldır diye sorduğumda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona namazın vakitlerini ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Tekin Allah Azze ve Celle namaz size ne yapılmıştır? Belli vakitlerde farz kılıldı demiştir. Ama bunun açıklamasını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın vakitlerini kendisi açıklamıştır. Ve yine e, Kur'an'da olmayan hükümler sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an inerek onun açıklanması ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Sahabe geliyor, kendi hanımını bir başkasıyla zina ettiğini gördüğünü söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu olay, bu soru üzerine ayet iniyor ve lanetleşme dediğimiz olayı Allah Azze ve Celle kara kocaya ne yapıyor? Şart kılıyor. Lanetleşme kardeşlerim şudur. Yeri geldiği için söyleyeyim. Bir erkek karısını zina ederken yakalar. Allah korusun. Ve dört sahilde getiremezse ne yapar? Hakime gider ve e, hakime gider ve karısını zina ettiğini beyan eder. Tabii dört şahit getiremediği için hakim karısını çağırır ve her ikisinin lanetleşmesini emreder. Kadın erke erkek der ki üç kere Allah e, yemin ederim ki ben e, zina e, ben kadını zina ederken gördüm, zina ederken gördüm, zina ederken gördüm. Dördüncü de Allah'ın laneti benim üzerime olsun ki ben onu beşinci de mi? Beş. Dört, kere lanet. dört kere beşinci de lanet ettiğini e, e, Allah'ın lanetinin benim üzerim <gülüyor> Allah'ın laneti benim üzerim olsun ki diye yemin eder kadın da aynı şekilde beş kere yemin eder ve kadı da hiçbir şey yapmaz sadece ne yapar? karı kocanın arasında <gülüyor> bu nedir? lanetleşmedir. Bu da ağır bir meseledir kardeşlerim. Allah korusun. Çünkü Allah'ın evet, laneti evet. Allah'ın laneti benim üzerime olsun ki lafı var ki hakikaten bir Müslüman bir mümin için çok ağır bir e, söylemdir bu kardeşlerim. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a henüz inmemiş bir hüküm iken bir olay bir soru üzerine Allah Azze, ve Celle, Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a hükmünü indirmiş, ayetini indirmiş ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam da bunun beyanını yapmıştır. <gülüyor> evet, henüz Kur'an değilken vahiy olarak e, sorulan bir şeyin beyanını e, indirmiştir ki tıpkı bir adam e, bir cübbe giyiyor, daha sonra onu e, bir haluk denilen boyayla boyuyor ve onu ihram olarak e, giyiyor ve daha sonra vahiy geliyor. O insanın üzerinden cübbesini çıkarmasını gusül almasını ve üzerinden haluk denilen o e, koku izinin çıkarmasını emrediyor. Ve yine soru olmaksızın direkt Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sünnetle bazı hükümleri ne yapıyor? Öğretiyor. Tıpkı eyle eşek etinin haram kılınması, Mut'anın kıyamete kadar haram kılınması ve Medine'nin e, avının yasaklanması ve yine bir kadının aynı nikah altında amca, e, halası ve teyzesiyle birlikte nikahlanmasının haram kılınmasıyla alakalı hükümler de bu baptandır kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gördüğü ve bildiği halde bir fiili nedir? ikraç etmesidir ki bu da sünnettendir. Yine Allah Resulü ve Selam budu, bunun bir beyanı olarak e, sayılmıştır kardeşlerim. Evet bunlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın e, beyanıyla alakalı şeylerdir. Ve sahabenin hayatına baktığımız zaman kardeşlerim sünnetin e, korunmasında gerçekten çok büyük güç ve e, itina göstermişlerdir. Ama tabii ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra <gülüyor> net adı altı, hadis, altı, hadis adı altında birçok şeyler uydurulmaya da başlanmıştır. <gülüyor> ki bunları koruma adına Ebubekir Beker radiyallahu anhu olsun Ebu e, Ömer radıyallahu anhu olsun ve diğer sahabeler hakikaten büyük çaba e, harcamışlardır. Mesela Ebu Beker radıyallahu anhuya ee, bir tane kadın, büyük anne gelip mirastan sorduğu, sorduğu zaman ben senin, senin için Allah'ın kitabında bir şey bulamıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bir şey bilmiyorum demiştir. Bunun üzerine Anhu kalkıyor ve ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işittim ki o neneye mirastan altıda bir verdiğini duydum diyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor ki sen bunu duyduğun zaman seninle beraber başka bir kişi var mıydı? Bir şahidin var mıydı? dediğinde Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anhu kalkıyor ve ona ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Yani burada tabi ki ona güvensizliğinin bir şeyi değil sadece iki edildiğini tekit etmek için ve ona Allah Resulü aleyhissalatu vesselama yalan uydurulmasından ve onun adına hata yapılmasından korktuğu için böyle bir önlem almıştır. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> ve Ömer Ebu Musa radiyallahu anh'ı diyor ki vallahi ben seni yalancılıkla itham ettiğim için sormadım fakat Korktum ki insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yalan uydururlardır. O yüzden sahabe de nedir? Bu şekilde töhmet altında kalmaktan her zaman için korkmuşlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Ve bu hadis uydurmalar çoğaldıktan sonra e, Selefi Salih isnat dediğimiz olayı getirmişlerdir. İsnat dediğimiz olay ravi zinciri dediğimiz falan kişi falandan dediğimiz ta ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a dayandırılan rivayet zinciridir ki Abdullah ibnü'l-Mubarrak rahimehullah diyor ki isnat dindendir. Eğer isnat olmasaydı dileyen istediğini ne yapardı? söylerdi ki bizimle o kavim arasında kavaim dediğimiz yani isnat vardır demiştir Abdullah ibnü'l-Mubarrak rahimehullah Yahya i̇bn Sa'd Sa'id el diyorlar ki sen bazısının hadisini alıyorsun bazısının hadisini de terk ediyorsun. Peki o terk ettiğim kimselerin yarın kıyamet günü Allah katında senden şikayetçi olmalarından, sana hasım olmalarından korkmaz mısın diyorlar. Bunun üzerine Yahya i̇bn Sa'id El-Kattan diyor ki Rahimahullah vallahi o kimselerin Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yarın benim benim için şikayetçi olması o kimselerin şikayetçi olmasından çok daha kötüdür. Çünkü yarın Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kıyamet günü derse, "Neden benim hadisim hakkındaki yalanı kovmadın, defetmedin?" derse ben ne derim demiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Ve hakikaten selef bu konuda birçok eserler yazarak Bukhariler, Müslimler, Ebu Davutlar, Sirmiziler, Neseyler, İbn-i Muvattalar, Ahmet bin Hanbeler hadisin toplanılmasında isnadıyla beraber ve metnin korumasıyla beraber hakikaten büyük bir cuhut, büyük bir ne yapmışlardır? Çaba sarf etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Bu sırf Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle olan verdikleri önem onlara, ona itibaya verdikleri önem ve bundan sonraki nesillere o hadisin ulaşması ve insanların da o sünnetle, o vahiyle amel etmelerine verdikleri önem, değer ve saygıdan başka bir şey değildir kardeşlerim. Bugün elimizde hakikaten binlerce hadis mevcuttur bugün o gün insanların bir hadis için altı ay yol gittiklerini bakı olmuştur ki bu gerçekleşmiştir. Maalesef biz bugün elimizdeki kolayca ulaşabileceğimiz kaynaklar olduğu halde maalesef o hadisleri alma, tutma, öğrenme, ezberleme, hayata geçirme ve davet etme adına hakikaten büyük bir tembellik, büyük bir kusur içerisindeyiz kardeşlerim. Ve eğer bugün Müslümanlar şu anda içinde bulundukları durumda iseler bunun tek sebebi vardır ki sünnetten, Vahiden uzaklaşmalarıdır kardeşlerim. Bundan uzaklaşmamızdır. Evet ilim çoğalacaktır, ilim yaygınlaşacaktır, ilmi elde etmek kıyamet zamanı ki zamanınızdır oldukça kolay olacaktır. Ama maalesef onu alan çok ama çok az kimse olacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bugün bir tık e, kadar yakın olan bir hadis bir ayet maalesef bize o kadar yakın ama biz öğrenme, onu ezberleme, hıfz etme, yaşama ve yaşatma çabasında değiliz kardeşler. Allah Azze ve Celle tıpkı o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi, onların yaşadığı gibi yaşamayı, onların inandığı gibi inanmayı hepimize nasip ölesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Ee, bu dersten sonra kardeşlerim bir sonraki dersimiz sünnetin üç düşmanı olan bidat tatlit ve görüş konusunu inşallah işlemeye çalışacağım ki biraz daha uzun bir ve tek başına işlenmesi gereken bir ders olduğu için dersimi burada bitireceğim Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakkı tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin Allah'ın seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım bize hem dünyada ilik ver hem ahirette ilik ver ve bizi cehennem azabından koru Allahümme amin subhanakallahumme ve hamdik eşhedu en la ilaha illa ente estagfiruka ve atubi ileyk ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin <gülüyor> Altyazı